Merhaba, Greenpeace üyeleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı önünde pilav arabalarıyla eylem yaparak Geydoğulara ve masallara da karnımız tok mesajı verdi. Üzerinde Geydoğulu pilav yazan pilav arabalarını bakanlığın önüne getiren aktivistler, Bakan Eker'i Geydoğulu pilav yemeye çağırdı. Ancak güvenlik görevlilerinin sert müdahalesiyle karşılaştı. İTÜ'nün laboratuvarlarında analiz sonuçlarına dahi müdahil olan Bakan Eker, rektörlüğün pirinç Geydoğusu testinin usul yanlışlığına takıldığına dair açıklamada bulunmuştu. Greenpeace bu açıklamaların oyalama olduğunu belirterek açıklamalar pirinç skandalının nasıl örtbas edilmeye çalışıldığının somut bir göstergesi. Rektörlük yaptığı açıklamayla, açıklamayla esasında analiz sonuçlarının doğru olduğunu kabul ediyor. Ancak adeta kendi bünyesindeki MopGam'a sen neden pirincin kimlik testini yapıp bizi zor duruma soktun diyerek karalamaya çalışıyor. Bu da rektörlüğün Tarım Bakanlığından ve hükümetten nasıl bir baskı gördüğünü gösteriyor. Ancak herkesin gördüğü gibi... Mızrak pirinç çuvalına sığmıyor dediler. Greenpeace, GEDO'lu pirinç skandalında bakan ekerin soyadan GEDO'nun pirince bulaştığını öne sürmesindeki amacın biyogüvenlik kanunu değişikliklerini devreye alarak GEDO'ya sıfır tolerans prensibinden ödün vermek olduğunu belirtiyor. Greenpeace'in hedefi bulaşma adı altında GEDO konusunu esnetmeye çalışan yasa tasarısının geri çekilmesi ve gıdadaki GEDO'ların hemen kanunla yasaklanması. Gıda, GEDO'suz gıda halkın hakkı. Sinop'ta yapılması planlanan nükleer santral için geçtiğimiz hafta İstanbul'da Japonya ile karşılıklı imzaların atılması nükleer tehdidi yakından taşıyan bir başka şehir, Mersin'de protesto edildi. Mersinli doğa korumacıların oluşturduğu bir platform olan Ekoloji Forumu tarafından Japonya ile dostluğun bir nişanesi olarak adı değiştirilen ve Mersinlerin uğrak yeri olan Kushimoto Sokağı'nda yapılan açıklamada sokağın adının Japonya bu tarihi yanlıştan dönünceye kadar Sinop sokağı olması gerektiğini vurgulandı. Ekoloji Forumu adı adına basın açıklamasını okuyan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Mersin'in eş sözcüsü Osman Yılmaz Japonya'daki nükleer karşıtları ile olduğu kadar Sinop'taki nükleer karşıtları ile de dayanışma içinde olmamız gereken bir gündür. Hiroşima, Nagasaki, Çernobil ve Fukushima gibi faciaların tekrar yaşanmaması için ne Akku'da ne Sinop'ta ne de dünyanın herhangi bir yerinde Nükleer santrallere izin verilmemelidir dedi. Nitekim Avrupa'da, Amerika'da nükleer enerji üretimi azalırken Japonya'da durma noktasına gelmişken bu eski, tehlikeli, kirli ve pahalı enerjiyi bu hükümetin neden bu kadar desteklemeye ve dayatmaya çalıştığı bir muamma. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada enerjinin daha adil ve yaşanabilir bir dünya inşa etmek için kullanılması konusunda üzerinde düşünmek ve kafa yormak gerektiğini belirtti. Dünyanın bilim ve teknolojide ulaştığı seviyenin tam anlamıyla insanlığın hayrı için kullanılmadığını vurgulayan Erdoğan, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin gerekliliğinden söz etti. Sonra nükleer bir söylemle nükleer santraller devreye girdiğinde doğal gaz ithalatının 3'te 1'lik bir azalma göstereceğini iddia etti. Nükleerle ilgili özellikle Fukushima'dan sonra üst düzeyde güvenlik önlemlerinin sağlanacağını söyleyen Başbakan Bu kez mutfak tüpü örneğini vermedi. Başka bir absürt örnekle Erdoğan, kaza yapabilir diye uçağa binmeyecek miyiz veya arabaya binmeyecek miyiz, kullanmayacak mıyız dedi. İstanbul Yeni Kapı sahilinin doldurulup 1 milyon kişi kapasiteli miting alanı yapılmasına uzmanlardan tepkiler gelmeye devam ediyor. Koruma kurulunun yeni yapılacak meydanın tarihi yarım adanın silüvetini ve topografyasını bozacağını ve arkeolojik mirası etkileyeceğini belirtmesine rağmen Proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayıyla geçmişti. Yeni Kapı İdo İskelesi ile Kennedy Caddesi arasındaki sahil şeridinde inşa edilecek meydan için denizin dibi taşla doldurulacak. Doldurulacak alanın hemen yanında 8500 yıllık UNESCO'nun Dünya Mirası listesine yer alan kentsel ve arkeolojik sit alanı mevcut. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Bozoğlu, dünyada gelişmiş ülkelerde uygulanmayan dolgu sisteminin her açılan bir çevre felaketi anlamına geleceğini söyledi. Bozoğlu, dolgu sisteminde deprem riskine de dikkat çekerek Bunun en yakın örneğinin Karadeniz sahil yolunda yaşandığını, yolun her yerinde çökmeler oluştuğunu söyledi. Bozoğlu doğaya bu kadar müdahale etmemek gerekiyor çünkü doğa hakkını geri alıyor dedi. Let's do it, haydi yapalım sloganıyla düzenlenen Dünya Temizliği Organizasyonu bu yıl Türkiye Temizliği adı altında İstanbul'la birlikte 20 şehirde yapılacak dünyanın her yerinden gönüllü grupları ve çeşitli kuruluşların katılımıyla ülkelerin katı atık ve çöplerini temizlemek ve toplumun farkındalığını arttırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik yarın olacak. Bugüne kadar toplam 96 ülkede 115 temizlik düzenlenmiş ve toplam 7 milyon gönüllü bu etkinliklerde yer almış. Toplam 100 bin ton atık toplanmış tüm bu çalışmalarda. İlk kez 2012 yılında Türkiye'de de 5 noktada yapılan temizlikle yaklaşık... 1300 kişi katılmış. Bir tonunu geri dönüştürebilir olmak üzere bu kişiler tarafından 13 ton atık toplanmış. Bu yılın Türkiye temizliği ise 20'den fazla noktada gerçekleşecek. Let's do it. Haydi. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.